Temel İslam bilimlerinden biri olan İslam hukuku, asırlar boyu İslam toplumlarının hayatına yön veren en etkin disiplinlerden biri. Dinin bireysel ve toplumsal hayata ilişkin kurallarını konu edinen bu ilim, değişen coğrafya ve dönüşen yaşam şartlarında İslam'ın nasıl yaşanacağına dair bilgiye kaynaklık ediyor. Bu doğrultuda zaman içerisinde ibadetlerden muamelata, bireyler arası ilişkilerden devletler arası ilişkilere, ailevi meselelerden cezalara kadar pratik hayatın tüm yönlerini kuşatan çok zengin bir fıkhi birikim oluşmuştur. Kitap ve sünnet ekseninde gelişen bu birikimden hareketle İslam hukukunun temel prensiplerini ifade eden bir takım kurallar ortaya konmuş, bu genel esaslar ayrıntıları değerlendirmede yol gösterici olmuştur. İslam hukukunda külli kaideleri konuşacağız bu akşam. Konuğumuz Sakarya Müftü Yardımcısı Doktor Ravza Cihan. Düşüncenin özü başlıyor. Ravza hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Hocam İslam hukukunda külli kaideleri konuşacağız bu akşam sizinle. İslam hukuku dediğimiz zaman çok geniş bir alanı kastediyoruz aslında. Genel hukukun içerdiği aile hukukundan ceza hukukuna kadar birçok alanla birlikte ibadetlere dair esasları, hükümleri de içeren bir alan. Bu yüzden İslam hukuku çok geniş ve aynı zamanda çok dinamik bir alan. Toplumla beraber giden bir süreci var. O yüzden de çok fazla fıkhi malzeme içeriyor. içerisinde çok fazla bilgi var. Biz bunların yakından bakacağız bu akşam inşallah sizinle bu bütün bu sistemin içerisinde İslam hukuku sisteminin içerisinde külli kaideler dediğimizde ne anlıyoruz? İsterseniz tanım yapmadan evvel sizin söylemiş olduğunuz o hayatın tamamını kuşatan kavrama İslam hukukuna ya da İslam fıkhına bir temas edelim. çünkü. Siz alt başlıklarını saydınız ama fıkıh aslında bunlardan daha geniş bir kavram. Şöyle ki biz tefakkuh fiddin diye ait i zikredilir. Din üzerine düşünmektir fıkıh ve dinin farklı boyutları da var. Sadece ameli ya da işte aileye talukadan eden, ticari hayata taluk eden konular değil. Fıkıh tarihi süreçte bir takım anlam dönüşümlerine de uğruyor ama e, temelde üç boyutuyla değerlendirilmesi gereken bir kavram olarak özetlenebilir. Fıkı ekber vardır. İtikadi konuları, en büyük fıkıh anlamında, itikadi konuları inanç konularını ele alır. Fıkı zahir vardır. Zahiren, görünebilen, işte amele yansıyan, sıralamış olduğunuz başlıkları ihtiva eden boyutu. Ve son olarak da fıkı batın vardır. İçeride kalan, çok fazla bilinmeyen ahlaki, ruhi meseleler deriz. Aslında fıkı bu pencereden bakıldığında bir daralmaya da uğramıştır. Aslında şemsiye bir kavram. Bunu parantez içinde belirtmek istedim. Şimdi külli kaideleri konuşurken sadece e, fıkı zahirde kalan yönleriyle değil, aslında fıkın kuşattığı tüm itikadi, ahlaki ve ameli durumlarla beraber değerlendirilmesi gereken bir ifade. Külli kaide önce iki kelimeden oluştuğu için bu terkibin kelime anlamlarına bakalım, sonra da literatürde teknik olarak hangi manayı karşılıyor onu değerlendirmeye alalım. Külli kelimesi zıt anlamı üzerinden daha net anlaşılır. Cüz-i'nin zıttıdır. Cüz-i, fer-i mesele, tek tek olaylar demek. Bunların mukabili zıttı olarak kuşatıcı ve bütüncül olan demektir, külli olan. Kavait ya da kaide ne demek? Arapça bir kelime. Temel, esas, asıl manasına geliyor. Kaide kelimesi. Ama bunu... İlla hukuki ya da fıkhi bir şey olarak değerlendirmeyelim. Bir binanın temeli içinde kaide kelimesi kullanılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde biz tam da bu manasını görmüş oluyoruz. Bakara suresinde İbrahim peygamberimizin oğlu İsmail peygamberimize kâbe i Muazzama'yı inşa etmesine dair ayet-i kerimede kaide kelimesinin çoğulu kavait kelimesi geçer ve binanın kâbe i Muazzama'nın temelleri kastedilir. Bu temel mana saklı kalmakla beraber artık teknik bir mana da içerecek, literatüre de kazandırılmış bir niteliği olacak. Bu şekliyle temel, asıl, esasın üzerine nasıl bir zenginlik kazanmıştır? Külli kaidenin tanımını yaparken biz iki tane esası muhakkak vurgulama durumundayız. Bir, genel ilke. İki, ana fikir. Genel ilkeden kastımız ne? birden fazla mesele düşününüz, Farklı konularla alakalı olsun bunlar da, bu birden fazla meselenin içinde de her birinde küçük küçük yer alan bir ortak nokta olsun. İşte bu ortak noktaların kendisini üzerine inşa ettiği genel ilkedir, kavai dükülüye. Ya da yine farklı pek çok hüküm, mesele, olay görebilirsiniz, bunların merkezinde yer alan ana fikirdir. İşte, İstersek fıkhı zahir diyelim, istersek fıkın tüm yönleriyle inanç, ibadet, ahlak kuşatan bir kavram olarak düşünelim. Farklı alanlarda, farklı hükümler vermemize yardımcı olan genel ilke, ana fikir külli kavaydin ya da külli kaidenin tanımı olabilir. Bununla beraber isterseniz yakın anlamlı birkaç kelimeyi daha telaffuz edelim bu başlık altında. Biz kavaide külliyeyi gördüğümüz zaman yanında zabıt diye bir kavram da gelir. Birbiriyle doğrudan eş anlamlı kavramlar değil, onun altını çizelim ama yakın çok fazla yönleri vardır. Zabıt da külli kaide gibi genel bir prensip ifade eder ama kavaide göre daha sınırlı bir alanda işlerliği vardır. Sonra eşbah ve nezair. Müstakil eserlerimizin adı da olmuştur bu ikili Eşbah benzer demek. Nezair yakın, belki örnek manasına gelebilir. Yine birbirine benzeyen hükümlerin ortak niteliği anlamında kavaitle yakın anlamda kullanılmıştır eşbah ve nezair. Furuk farklılıklardan aslında tercih edilen bir kavram ama yine farklı hükümlerin ortak noktası diye kullanılmıştır. Bir de herhalde son olarak nazariye kelimesini söyleyebiliriz. Bunlar İslam hukukunda, fıkıh literatüründe kavait literatürünü özellikle konuşurken karşımıza çıkan yakın anlamlı kavramlardır diyebiliriz. Evet hocam güzelce açıklamış olduğunuz hepsiyle ilgili fikrimiz oldu. Külli kaideyi de daha genel anlamda ilkeler olarak <gülüyor> ifade edebileceğimizi söylediniz. Bu temel prensipler, genel ilkeler, elbette ki e, İslam'ın ilk çağlarında var olan şeyler, ama bunları bulup çıkarmak e, uzun bir zaman almış. E, aslında daha doğrusu Peygamber Efendimiz zamanında belki de çok fazla ihtiyaç duyulmamış böyle şeyleri. Çünkü sadece hukuki meselelerin çözümünde değil, dine, dünyaya, yaşantıya dair ne varsa her türlü sorununu insanlar Peygamber Efendimiz'e doğrudan başvurarak çözümlemişler ve halletmişler. Soru işaretlerinin kalması çok fazla mümkün olmamış. Ama daha Peygamber Efendimiz zamanındayken İslam'ın farklı coğrafyalara taşınması tabii yenilikleri beraberinde getirmiş ve yeni olaylara yeni çözümler bulmuştu arayışı başlamış. Peygamber efendimizin Yemen topraklarına gönderirken Muaz bin Cebel'le yaptığı diyaloğu hepimiz biliyoruz ve burada aralarında geçen konuşma aslında bir fıkıh sistemini geliştirmede esas teşkil etmiş. Hemen hatırlayalım Peygamber efendimiz Muaz Efendimiz'e giderken Tabii ehli kitap bir topluma gidiyor esasında Müslüman topraklarına yeni katılmış olmakla birlikte henüz dini yaşantı ona göre şekillenmemiş o dönemde. O yüzden kendisine sorma ihtiyacı hissediyor. Oraya gittiğinde sana bir dava arz edildiğinde neye göre hüküm vereceksin? Muaz Bin Cebel... Kur'an-ı Kerim'e, daha sonra peygamberin sünnetine, Resulullah'ın sünnetine göre karar vereceğim. Eee bunlarda bulamazsan ne yapacaksın diye Peygamber Efendimiz sorduğunda, kendi görüşümle karar vereceğim şeklinde bir diyalog geçiyor aralarında ve Peygamber Efendimiz bu cevabın üzerine Allah'ın elçisini, Allah'ın elçesinin, Allah'ın elçesinin elçisini, Allah'ın elçesinin razı olacağı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun şeklinde bitiriyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bizim zaten İslam dini dediğimiz zaman ana kaynaklarımız belli kitap ve sünnet. Ama bu bakış açısından görüyoruz ki yeni coğrafyalar, yeni olaylar, toplumsal dönüşümler her zaman yeni meseleleri gündeme getirecektir. Ve burada bizim izlememiz gereken farklı yöntemlere ihtiyaç duyacağımız aşikar. Daha o dönemden ortaya çıkan bu ihtiyaçlar sonraki dönemlerde elbette ki daha çok çeşitleniyor. Ve aslında bu külli kaideler dediğiniz ışık tutacak bakış açısına biraz daha sonraki dönemlerde kavuşuyoruz. Hicri 4. yüzyılda literatüre girmeye başlıyor herhalde kavaitle ilgili eserler. Bu oluşum sürecinden bahsedebilir miyiz hocam? Külli kaidelerin oluşum... Sürece hakkında neler söylersiniz? Çabucak oluşmuş kaideler değil. Nasıl oluşuyor bu kaideler? Ciddi bir birikimin aslında eseri bu kaideler. Yani aslında semeresi. bir sistemleşmişliği de gösteriyor. Kesinlikle yani. öyle. Hem bir tekamül hem de bir düzene, nizama kavuşma. Ama hangi açıdan? Muaz bin Cebel hadisi şerifini biz fıkıh usulü dersinde şöyle konumlandırıyorduk. Bu hadisi olmasa fıkıh usulünden bahsedemeyecektik biz. Neden? Neden? Nereden bakarsanız bakın olayları bir. Bir meseleyle karşılaşacağınız size öğretilmiş oluyor. Bir usul izlemeniz gerektiği size öğretilmiş oluyor. Hiyerarşi oldu. Kesinlikle ya. öyle. Çözümsüz bırakma lüksünüzün olmadığı. Mesela Muaz Bin Cebel şunu diyebilirdi. Ya Resulullah sordular bilmiyorum dururum. Size gelir danışırım demedi. Bir sistematiği bakın. O kadar güzel bir şekilde bize öğretti ki ve şimdi teknik olarak bakalım usulü fakıh kitaplarımızda her konu döner dolaşır bu hadisi şerife bir şekilde dayanır. Aslında durağanlığın olmadığını da. Olmaması gösteriyor. gerektiğini de göstermiş evet. oluyor aslında. Çünkü bakın nasıl söylediniz toplumsal hayat devam ediyor. İhtiyaçlar ortaya çıkacak ve problemler de yaşarken illa olacak ama bunları havada askıda bırakamayız biz. Bir neticeye ulaştırma ve en doğru neticeye ulaştırma görevimiz var. Dolayısıyla bu kendi içinde aslında bir tekamül, kendi içerisinde bir süreç ama güzele, hakikate ulaşmış bir süreç. Her durum için aynı şeyi söyleyemiyoruz maalesef. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden başlayalım. Ee, evet eserlerin ilk yazılması, literatüre kazandırılması Hicri 4. asır yani 300'lü yıllara karşılık geliyor ama biz o tarihe kadar olan dönemi matematiksel sayılarla ifade etmeyelim. Ee, bizim hukuk tarihinde, fıkıh tarihinde adı konulmuş dönemler olarak özetlemeye çalışalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde asr-ı saadette az evvel buyurdunuz. Bir problem mi var? Ayet-i nazil oluyor. Ya da ben kişisel olarak bir sorun yaşadım. Ticari hayatımla alakalı, aile hayatımla alakalı. Gidiyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorum. Cevabını alıyorum, rahata erdiğim. Hiçbir problem maksimum bir günü aşmadan çözüm, yani tüm problemler bir günü aşmadan çözülmüş oluyor. Bu o kadar güzel bir nimet ki. Ama şunun altını çizelim. Gerek ayet-i kerimelerde gerekse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yönlendirmeleri de adı konulmamış dahi olsa genel ilkeler, ana fikir, temel prensipler yani bugün konuştuğumuz konu bağlamında külli kaideler var. Mündemiç diyoruz biz. İçkin bir şekilde var ama adını koymamıza gerek yok. Sıralamamıza ihtiyaç bile yok. Yine Hazreti Muazza söylediği kolaylaştırın zorlaştırmayın. Bu temel ilkeler var. It, hem ait kerimelerde bunları görüyoruz hem de bizzat Allah Resulü'nün yönlendirmelerinde de görmüş oluyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmetli olduktan sonra sahabe dönemi başladığında biz aynı rahatlığı bu dönemde göremiyoruz. Nispeten. Nispeten kaydını şunun için koyuyorum. Şimdi ilahi bir düzen, ilahi bir muhafaza var ama sahabe döneminde artık bu ilahi müdahale, kendiliğinden müdahale ortadan kalktı. Yine Nebevi bir eğitimden geçmiş insanlar aktörler. Sahabe efendilerimizin her biri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde eğitim görmüş insanlar. Onun mantığını, onun olaylara bakışını, kriz yönetimini bugünün tabiriyle bizzat tecrübe etmiş insanlar. O olsaydı ne diye en iyi bilen kişiler. Çok rahat kıyas yapabiliyorlar olayları ama... Ne olursa olsun bu onların kıyasından, bu onların fikrinden öteye gidemiyor. İlahi bir kontrol ya da ikaz mekanizması kalmadı. İnsan müdahalesi olmaya başladı. Belki sahabe döneminde geniş bir dönemdir. Hicriye 100. yılın sonuna kadar getiririz biz sahabe dönemini ama Hz. Ömer Efendimizin halifeliği dönemine ayrı bir yere koymak durumundayız. Çünkü daha Ömer Efendimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken Kur'an'ın, vahyin kendisinin lisanıyla konuştuğu kişi olarak bir övgeye mazhar oldu. muvafakat Ömer diye bir başlık vardı bizim kitaplarımızda. Vahiden önce vahiy söyleten tabiri caizse, Ya Resulallah, keşke şöyle olsa diyor, vakit geçmiyor ki ayet kirme nazil olmasın. Bunlar bir, iki, üç, beş olunca allah Teala'nın vahyini lisanından konuşturduğu kişi diyor Ömer Efendimiz için. İşte, Ömer Efendimiz gibi pek çok sahabimizin olduğu dönem nispeten korunmuş ve daha az problemli bir dönem diyebiliriz. Ancak Tabi'in ve Tebe-i Tabi'in dönemlerine geldiğimiz zaman, az evvel buyurdunuz, coğrafya çok genişledi. Çok farklı renkte, tonda, mizaçta ve arka plana sahip insanlar Müslüman coğrafyasında yer alıyorlar. Biz dünyayı tanımaya başladık. Bu ne demektir? Belki küçük bir bölgede kaldığımızda, hiç gündemimizde olmayan bir mesele komşularımızla ilişki açısından artık merkezimize, ana haberimize gündem olmaya başladı. Bütün bunların içerisinde sizin bu hayatı da tanzim etmeniz gerekecek hukuki, fıkıh yönden. O zaman işte neye ihtiyaç var? İnsan müdahalesi tamamen sistemin merkezinde yer alıyor ama tutarlığa ihtiyacımız var. İslam adına bir şey söyleyeceğiz. Olabildiği kadar sağlam delillere dayanmak zorundayız. Kaynaklarımız, yolumuz, usulümüz net, açık, izah edilebilir olmak durumunda. Merkezden uzaklaşmamak önemli. Şimdi bunların her birisini hesaba kattığımızda yeni ihtiyaçlar ya da sorunlar karşısında ben nasıl bir cevap ya da nasıl bir hazırlık yapacağım. İşte bu tarihi Serencam'da biz bazı ilkeleri görmüş oluyoruz. Bu ilkeler ilk dönemlerde adı konulmadan vardı, sonrasında ihtiyaca binaen artık adlarının konulması gerekti. İşte bizim hicri 4. yüzyıla geldiğimiz zaman neredeyse dört sünni mezhep içerisinde Hanefiler, Malikiler, Şafiler ve Hanbeliler ayrı ayrı külli kavait içeren eserlerin telifine başlandığını görüyoruz. Gerek toplumsal ihtiyaç gerekse ilahi müdahalenin artık elini çekmiş olması sebebiyle alimlerin, İslam alimlerinin, e, fıkıh üreten insanların öyle diyelim bulmuş oldukları bir çözümdür diyebiliriz külli kaidelerin oluşum süreci için. Evet hocam çok güzel ifade ettiniz. Hocam belirttiğiniz üzere e, İslam'ın merkezinden ulaşmaması gerekiyor insan müdahalesinin. Bunu sağlamak için de belirli ilkelere ihtiyaç duyulmuş ve bu şekilde külli kaideler oluşturulmuş. E, külli kaidelere baktığımızda e, işte bu hassasiyetten hareketli esasında kitap ve sünnet merkezli e, yaklaşımlar var. Bu ilkelerin oluşturmasına temel faktörler e, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin gerek hadisleri gerek yaşantısından oluşan sünneti. Hmm. Ee, ama külli kaidelerin oluşmasında başka faktörler de etkili. Ee, bu kaidelerin oluşmasındaki e, faktörlerden bahsedilir miyiz? Kaynakları neler külli kaidelerin? Şimdi söylediğiniz gibi eğer bir liste oluşturmak istesek külli kaideler nereden elde edilmiştir? Önce Kur'an-ı Kerim'i söyleyeceğiz. Sonra hadis-i şerifleri sonra da içtihadi kaynaklar diye müstakil bir başlık açmamız gerekir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den hatta bir iki misalle izah edelim istiyorum. Nasıl ortaya çıkmış diye. Tabi bu bu kadar basit değil. Yani bir iki dakikada ortaya çıkan bir şey değil ama biz özetlemiş olalım bu kısmı. Allahü Teala ayet-i kerimede bazı ayet-i kerimelerde bir şeyi emrederken yanında bir gerekçe, bizim anlayabileceğimiz bir sebep, Efendim, bir illet, bir hikmet bunlar hep fıkhi kavramlarımız, hükmün üzerine inşa edildi. Bunları da bazen açıkça ifade ediyor. Örnek verelim. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُر۪يدُ بِكُمُ الْعُسُرَ <gülüyor> allah Teala sizin için zorluk dilemez. Kolaylık diler. Ayet-i Kerime. Şimdi ben bu ayet-i kerimeye bakıyorum ve bugün seferiyelikle alakalı hükümleri anlamlandırmaya çalışıyorum. Yola çıkıyoruz. Allahü Teala diyor ki farz olan namazınızı dört rekattak ise iki rekat kılabilirsiniz. Oruç tutacaksanız orucunuzu tehir edebilirsiniz. Şimdi o ayeti kerimedeki genel ilkeden biz bir takım hükümler düzenlemişiz bakınız. Ve bunların arkasında bir tane ilkeye, kaideye ulaşmışız. Meşakkat tesiri celbeder. Meşakkat zorluk demek. Tesir, kolaylık, celbeder. Zorluk, kolaylığı davet eder, çağırır. E şimdi bu ayeti kerimeden ilhamla ortaya konmuş bir kaidedir bu. Ki bu kaidenin meşakkat tesiri celbeder kaidesinin tamamlayıcısı birkaç tane daha maddemiz var. İki, Allahü Teala'nın e, haram olan yiyecekleri sıraladığı her ayeti kerimenin sonu şöyle biter: Femenial dura, qayra bağin, wala ardin, ithma Şunlar, şunlar, şunlar haramdır. Yemeyeceksiniz. Ama da kaldı kişi. Iztırar hali diyoruz biz. Başka hiçbir şey yok. Onların dışında tüketebileceği. Baş kaldırmaksızın yani isyan bir Allah muhafaza eylesin başka bir yani imana dair bir sıkıntı olmaksızın. Yani Ve, haram olduğunu yine bilerek. Heh, inkar etmeden. İnkar etmeden. Ve sınıra aşmadan bunları tüketirse felâ itme aleyh ona günah yoktur. Zaruretler. Memnu olan şeyleri mübah kılar diye bir ilke oluşmuş. Zaruretler, işte zorunluluk hali, meşakkatte kaldım. Memnu olan şeyleri, yasak olan şeyleri mübah kılar. Ama sondaki iki kayıt başka bir maddeyi bize kazandırmış. Örneğin allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tüketilmesi yasak olan, haram olan şeyleri ifade ettikten sonra şöyle bir kayıt düşüyor her ayet-i kerimenin sonuna. Feminat <gülüyor> durra. Kim zorda kalırsa başkaldırı olmaksızın yani haramı helal saymadıkça ve sınırı da haddide aşmadıktan sonra onun için bir günah yoktur diyor. En güzel örneği daha doğrusu bu ayet-i kerimeden biz bir ilke elde etmişiz. Demişiz ki zaruretler, zorda kaldığımız durumlar memnu olan şeyleri mübah kılar, yasak olan şeyleri mübah hale getirir. Ne demek bu? Bir örneğini vermiş olalım. Bir kişinin karşısındaki bir insanı ya da af buyurunuz başka bir canlının vücut bütününe zarar verecek bir şey yapması yasaktır. Yani bir kişi eline bir bıçak alıp da falancayı yaralarsa Allah muhafaza eylesin bu çok haram yani yasak bir durum. Ama ben bir doktor olayım, bir cerrah olayım, benim karşımda bir hasta gelsin, ben... Gerçekten de yaralayacak bir malzeme olan neşterle ona müdahale etmek zorundayım. Bu ona zarar vermek için midir? Hayır. Onu tedavi etmek için bir yöntemim var. Bu yöntem içinde onun işte vücudumdaki bütünlüğe bir kısım zarar vermem gerekiyor ama... Bu daha büyük bir maksada maslahata yani tedaviye ulaşmak için mecburi bir yöntemdir. Şimdi operasyon sürecindeki bir doktora siz ama beni kestiniz diye hiçbir hasta sitem edemez, şikayet edemez. Neden? Ortada bir zaruret var, mecburi bir durum var ve yasak olan şey mübah oluyor ama sınırları dahilinde mübah olmuş oluyor. İşte bu ayet-i kerimeden hareketle biz ki pek çok ayet-i kerimeden hareketle külli kaideler belirlemiş oluyoruz. Aynı durum hadis-i şerifler için de geçerli. Mesela en yaygın olanı söylememiz gerekecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın اِنَّمَا الْاَعْمَلُ بِنْ niyet hadisi şerifi Ameller niyetlere göredir. Biz bu hadisi almışız bakınız doğrudan. Bir işten maksat ne hükmü ona göredir diye bir kural belirlemişiz, bir kaide belirlemişiz. Bir işten maksat neyse, maksat, gaye, niyet, amaç neyse hükmü de ona göre olacaktır. Şimdi ben bu suyu içerken suyu içmeye niyet ettim ama orucun bozulmasın. Hayır. Ama sizin şimdi suyu içme durumunuzla orucun kendini devam ettirebilmesi için bir tezat ortaya çıkmış oluyor. Ya da başka bir hadisi şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, La zarara ve la zarar diyor. Zarar. Ve buna mukabil bir zarar yoktur. Yani zarara karşılık zarar oluşturamayız. Zararın giderilmesiyle alakalı, sürmemesiyle, kadim olmamasıyla alakalı o kadar fazla hükümler, kaideler belirlenmiş ki bunların her birisinin ilhamının hadisi şeriflerden alındığını ifade edebiliriz. Bunlar dışında bizim içtihadi kaynaklar dediğimiz ve usulü fıkıhtan İstihsan, kıyas, maslahat, istihsap, sedd-i zerai gibi farklı isimler alan bizi hükme ulaştıran yöntemler de vardır. Her birisi yine külli kaidelerin kaynaklarında yer alır. İslam alimlerinin kendi fikri mütalaları, kendi içtihatları koymuş oldukları ilkelerden hareketle de biz külli kaideler elde edebiliyoruz. Ama burada küçük bir detayı aktarmakta fayda görüyorum. O da şu. Biz Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi şeriflerden elde ettiğimiz külli kaideler ile içtihattan elde etmiş olduğumuz külli kaideleri aynı kefeye koyamayacağız tabi olarak ama aynı işevi yapmalarını isteyeceğiz. Bu yüzden içtihat kaynaklı külli kaideler için şöyle bir değerlendirme yapılır. İslam alimlerinin ortaya koyduğu fikirlerin her birisini şöyle masaya bir yatıralım. Kuş bakışı olarak onlara bir nazar edelim ve tek tek hükümler içinde hangi ilkelerin gözetildiğine dair bir ameli yani fikri bir amelimiz olsun ve bunlardan istikra, tüme varım yöntemiyle ilkelere varmış olalım. Bu bize neyi sağlayacak? Bir, hiçbir zaman bir ayetten ya da bir hadis-i şeriften elde ettiğimiz külli kaydani yerini tutmayacak. Ama onlarla kategorik, onlarla işte payda eşitlenme açısından aynı yerde kalabilecekler. Çünkü... İstikra yöntemi, tüme varım yöntemi bizi zanni alandan katî alana yaklaştıran bir yöntemdir. Bu sebeple biz içtihadi kaynakların da külli kaidelerin temelini oluşturduğunu söyleyeceğiz. Ama bunların zannilikten katîliğe ki bu fıkıhta önemli bir detaydır, zannilikten katîliğe ulaştıran tüme varım yöntemiyle elde edildiğinde vurgulamak durumundayız. Evet bu şekilde elde edilmiş çok fazla da kaide var aslında hocam çok fazla. biraz önce de ifade ettiğiniz her mezhep kendi içerisinde kaidelerini belirlemiş İslam, alim, İslam alimleri bu yolda birçok farklı görüşte olmuşlar tarihi süreçte. Külli kaidelerin sayısına baktığımızda alimler arasında işte müellifler eserlerinde farklı farklı metotlar izlemiş, e, farklı sayılarda daha doğrusu e, kaideler ortaya koymuş. Kimisi 200, kimisi 400 hatta bazıları 1000 civarında kaide ortaya koymuş. E, Osmanlı döneminde ortaya çıkarılan, e, oluşturulan mecellede de biz bunu görüyoruz. E, 1800 küsür madde içeriyor mecelle ve bunların giriş kısmında fıkıh tanımı yapıldıktan sonra bu külli kaidelerden 99 tanesini yer aldığını görüyoruz biz. Bize de çok yakın aslında bu kavramlar. Çok da uzak değil. Fakat bütün bu sayılar içerisinde biz İslam alimlerinin birkaç temel esasta bütün kaidelerin toplanabileceğini ifade ettiğini görüyoruz. Evet. Bu temel kaideler neler hocam? Hem kaideleri biraz önce de Kur'an ve sünnetten örnekler verdiniz ama hem kaideleri daha somut olarak görmüş oluruz Hı. hem de biraz daha anlayabiliriz diye bunları açıklayabilir miyiz? İnşallah. Şimdi önce sayılardan isterseniz bahsedelim. Sayıların farklı olması hemen hemen her kaynakta belki aralarında işte uçuk farklılıkların olabileceği kadar görülmüş olması bir problem değildir. Öncelikle onu belirtelim. Külli kaidenin tanımını yaparken yakın anlamda birkaç tane kavram sıralamıştık. Onlardan zabıtı ben merkeze alarak söyleyeceğim. Bazı kaideler küçük ölçeklidir. Yani sadece aile hukukunda işlerliği vardır. Mesela bazı kaide vardır, sadece ticaret hukukunda, ticari ya da iktisadi muamelelerde işlerliği vardır. Bu bir problem değil. Ama bazıları da vardır ki istediğiniz her alana, ibadeti alınız, huku, e, muamelatı alınız, efendim ceza hukukunu alınız hiç fark etmez her birisinde bir aktifliği olabilecek kaideler. İşte, Bizim sayısal olarak farklılığı bu zeminde değerlendirmemiz lazım. Küçük ölçekli olanlar ve büyük ölçekli olanlar eğer tek bir potada eritilecek ve hepsi aynı şekilde sıralanacaksa sayımız elbette ki yüksek çıkacak. Ama hayır biz en genel olanları almak istiyoruz derseniz listemiz birazcık birazcık sınırlanmış olacaktır. Daha öz kurallar. Mesela şimdi az evvel söylediğiniz mecellede işya hukuku, borçlar hukuku ve işte bir manada ceza hukuku yer alır düzenleme itibariyle ve oralarda kullanılacak 99 tane kaidemiz vardır. Mesela mecelleye aile hukuku dahil olsaydı Allah'u alem biz o 99'u bir miktar artırmak durumunda kalabilirdik. Problem mi? Hayır. Ama dediğiniz gibi her birisi dönüyor dolaşıyor aslında birkaç tane maddenin etrafında bir seyir izlemiş oluyor. Her, çeşitlenmesi, kimi zaman detaylatması önemli mi? Önemli. Onu da göz ardı etmeyelim. Biz temel olarak beş tane, yani tüm külli kaideleri sıksak, toparlasak, şunları şunları birbirine yakın görsek, beş tane de buluştuklarını görüyoruz. Birincisi, bir işten maksat neyse hükmü ona göredir. Az evvel söylediğimiz. Bunu siz isterseniz ibadete koyun. Hocam ibadette niyet önemli midir? Çok önemlidir. ''Hocam isterseniz aile hukukuyla alakalı bir boşanma davasına götürün. Hiç problem değil. Orada da işlerlik kazanabilir. Hayır hocam ben miras hukukuyla alakalı bir mesele çalışıyorum şu anda. Orada da. Bir işten maksat neyse hükmü ona göredir.'' ''İki, şek ile yakıyın zail olmaz. Şek şüphe demek. Yakıyın kesin bilgi manasına geliyor. Şüphe kesin bilgiyi ortadan kaldırmaz.'' Aynı genişlikte, aynı kuşatıcılıkta bir kavramdır. İsterseniz ibadete gelin. Ben abdest almıştım ama bozulmadığını biliyorum. Bir içime kurt düştü. Şek ile yakın zahir olmaz. Aile hukukuna geldim. Hocam ben işte 10 sene önce evlendim. E, nikahım devam ediyor mu? Evet, çünkü nikahı ortadan kaldıran hiçbir şey meydana gelmemiş. Bir şüphe hayır hayır. Kesin bilinen bir şey varsa şüpheler o kesin bilinene hiçbir şekilde zarar vermez. Bunu başka başka alanlarda da biz örneklendirebiliriz. 3. Meşakkat tesiri celbeder. Az evvel söylediğimiz ya da bir emir dıyık olduğunda mütesi olur. Bir emir sıkıştığında, daraldığında, küçük zorda kaldığında genişler. Bu Bizim e, fıkın tüm alanlarında bizzat ve yakinen görebileceğimiz bir durumdur. Az evvel seferiliğe örnek verdik bakınız. Gerçekten bir yerde bir zorluk varsa hemen peşine bir kolaylık gelmiş olacaktır Allah'ın izniyle. Zarar izale olunur. Bu dördüncü maddemiz. Bu yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinden hareketle elde edilmiş bir kaidedir. Zarar kadim olmaz, zarar işte ve mukabele bir zarar yoktur gibi altında pek çok detaylandırabileceğimiz kaidesi de vardır. Sizin karşılaştığınız küçük ya da büyük ölçekli bir problem var, bunu gidermemiz gerekir. Nasıl, ne şekilde ortaklar, bireysel, devleteli o zarar bir şekilde giderilecektir. Ve son maddemiz adet muhakkemdir. Adet, örf, gelenek manasında insanların çok uzun dönemlerdir meşru bir zeminde yapa geldikleri şey muhakkemdir, hüküm koyucudur demek. Bu bizim alışkanlıklarımızla hukuki düzenlemenin çatışmamasını sağlayan bir formül, bir aracı kaidedir. Adet muhakkemdir ama altını bir daha çizelim. Biz bunu yapa geldik, biz bunu değiştirmeyiz diyeceğimiz bir adetten bahsetmiyoruz. İslam'ın meşru görmüş olduğu herhangi bir olay üzerine bir gelenek oluşmuşsa işte İslam buna uygun, bunun devamı niteliğinde bir düzenleme yapar demektir. O zaman bu beş maddeyi biz tüm kaidelerin ortak noktası olarak söyleyebiliriz. Ama hocam beş de çok oldu. Bunları bire indiremez miyiz acaba? Çünkü hepsinin yani sayamadığımız işte binlere kadar ulaşıyor da dediniz sizler, bu kadar çok maddenin ortaya çıkmasında yani daha da öz, daha da küçülsek tek bir şey olmaz mı? O da olur. O nedir peki? Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, işte İslam alimlerinin prensipleri, ilkeleri tamamında gözetilen bir tane şey var. O da maslahat. Maslahat ne demek hocam? çok geniş bir tanım yapmaya gerek yok. Bunun üzerine bir literatür oluşmuştur çünkü Makası literatürümüz vardır. Ama def'i mefasit celbi menafidir. Def etmek kullanıyoruz. Bir mefsedeti, kötülü, sıkıntıyı, problemi gidermek. Ama celbi menafi faydayı, güzeli, iyi de celbetmek. Onu da kazanmaktır. O zaman Külü kaidelerin bir hüküm ortaya koyarken bize sunmuş olduğu temel prensip insanlardan bir zararı gidermek ya da insanlara bir fayda sağlamaktır diyebiliriz. Zaten dinin genel prensibinde de yaşanılabilir bir dünya oluşturmak var. Yani hem dünyada hem ahirette insanın kolay bir şekilde anlamlı bir şekilde yaşamasını yürütmesini sağlıyor dinimiz. E, bu söylediğiniz kaideler de İslam dininin asırlar boyu yani çok uzun yüzyıllar e, ebediyete kadar e, yaşanabilir e, olmasını sağlayan ilkeler aslında bunu da sağlıyor. Evet. E, bu açıdan da oldukça kıymetli. E, fakat genel bir perspektif vermesine rağmen e, biz bu hükümleri, ee, özel meselelerde tek başına uygulamayız, uygulayamayız diye de bir kanaat var. E, hatta bu şekilde uyarılar var. Mecelle mazbatasında da biz bunu görüyoruz. E, sahih bir nakil olmadıkça tek başına hüküm vermede yeterli değildir e, şeklinde. E, peki hocam genel bir e, yapılanmada bu kadar etkili olmasına rağmen tek tek hükümlerde biz bunları neden uygulayamıyoruz? O halde bunların işlevi nasıl? Nasıl işleyişte? Nasıl kullanıyoruz biz bunları? Şimdi mecellenin Hazırlanmaya başlandığı tarih 1869. Tamamlandığı tarih 1876. Yani hukuk, hayat devam ederken ortaya konan hukuki düzenlemelerdir. Çok büyük bir risk ve çok büyük bir mahareti taşıyor Mecelle kendi içerisinde. 1851 maddedir bakınız. Başlık başlık, dönem dönem parça parça hazırlandı ama ciddi bir emek ve bir arka plana sahip. Hanefi fıkhından üretilmiştir. Onu ifade edelim. Şimdi Mecelle'nin Tabirci ise kullanım kılavuzu bölümünde yazar bu ifade. Biz bu 99 ilkeyi yazıyoruz ama bunları alıp da doğrudan bir hüküm ortaya koyarken istifade edilecek bir alan şeklinde değil. Neden? Bakın gerek Mecelle üzerinde değerlendirelim, gerekse birazcık daha geçmişe bakarak bizim fıkıh tarihimiz boyunca değerlendirelim. Bir konuda hüküm verecek kişi kadıdır, hakimdir. Hakimin takdir yetkisi vardır takdir yetkisi hükmü ilga etmesi ya da kendi başına, nefsine uygun, aklına uygun bir hükme varması demek değildir. Sadece yorum yapabileceği bir alan vardır. Ama düşünün, öyle insanlar karşımıza çıksın ki bir birikime sahip değil ya da yeterli birikime sahip değil. Nosyon diyoruz, bir fıkıh nosyonu meleke anlamında, bir hukuk nosyonu yok. Ortamı, şartları çok fazla gözlemleyemiyor. Şimdi bu insanların Doğru bir hüküme varabilmesi için araçlardır aslında küliği kaideler. Ama burada önemli olan, hatta şöyle bakın bir benzetme dahi yapabiliriz. Hükümü koyacak olan kişi yine bir cerrah olsun. Benim küliği kaidelerimde ekipmanlarım olsun. Ekipmanlar çok önemlidir. Bir birikimin mahsulüdür, ortak aklın icadıdır bakınız. Tamam hatta bugün konuşalım pek çok teknolojinin ürünüdür onlar. Fakat ben o aletlerden bir tanesini aldığımda tek başına alet nereye kendisiyle müdahale edeceğimi gösterir mi bana? Göstermez ki. Yine bende iş bitmiş oluyor. Bu yüzden yanlış kişilerin kullanmaması ve yanlışa gidilmemesi açısından yine toplumsal bir kontrolü yani fıkhı bir müdahale, bir tedbir mahiyetinde bu şekilde mecellede, mazbata da yazmaktadır. Tek başına bunlar hükme sizi ulaştırmaz. Peki hocam niye bu kadar ilan edildi? Biz seneler sonra neden hala mecelleden bahsediyoruz? Bunları kendi içlerine tutsalardı o zaman. Sadece mecale özelliğinde değil ama bu mecliste mecaleye bir mercek atmış olalım. Bu benim insanların ya da merak edenlerin zihninde, Hukuki istikrarı sağladığını göstermiş oluyor. Benim külli kaidelerimin var olduğunu benim bilmem, toplumun bilmesi, insanların haberdar olması he, başına buyruk bir sistem yok. Bir, benim burada istikrarlı, düzenli, nizama kavuşmuş, öngörülebilir bir sistemi var demektir. Bu hukuki istikrarı sağlayacak. İki, bütüncül bir bakış açısı sunduğunda düzenlemeleri, iç tutarlılığımı da sağlayan yine bu külü kaideler olacak. Bir günü öyle demişim, bir gün böyle demişimden bizi kurtaran şey bu kaidelerdir, bu esaslardır. İzah edilebilir olması bakınız, ispat edilebilir değil. Bir hükmün nedenliğini izah edebilir olmak bizim için çok önemli. Bazı hususlarda biz sahabe döneminde bile biliyoruz. Bunu neden böyle yaptınız diye insanların zihinde bir soru işareti oluşabiliyor. İnsanız bugün de oluşabilir. O zaman fıkıh bir ile alakalı izah edilebilir bir alanı da sağlayan bize yine külli kaidelerdir. Yani nereden bakarsak bakalım bizzat hukuku üreten kişi olayım ya da hukukun muhatabı olan vatandaş olayım hiç fark etmez. Ben istikrarı, hukuktaki fıkıhtaki istikrarı, bütüncül bakışı, öngörülebilir oluşu, iç tutarlılığı ve en mühimi izah edilebilir oluşu bu külli kaidelerle elde etmiş oluyorum. Bu bile genel olarak fıkhın tekrar yani yeniden yeniden üretilebilir olması açısından çok önemli bir değerdir diyebiliriz. Hocam teşekkür ediyoruz. Külli kaidelerle ilgili genel bir e, bilgiye sahip olmuş olduk. Örneklerini de görmüş olduk. Somut bir şekilde zihnimizde canlanmış oldu. E, bu ülkelere ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu da hepimiz anlamış olduk. Ana hatlarıyla konuyu gözden geçirdik. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı hocam? Ben teşekkür ediyorum e, öncelikle. Bugün konuştuğumuz konu, evet belki hukukla, fıkıhla, yani teknik bir meseleyle alakalı görülebilir ama bu kaideleri hepimiz kendi hayatımızda da e, çok muazzam ve üst ölçüde değil, e, kendi kabımızca, kendi kararımızca kullanabiliriz. Az evvel söylediğimiz hukuki bir istikrar, iç tutarlılığı sağlıyor muydu? Evet sağlıyordu. Bizim de fert olarak bulunduğumuz çevre itibariyle iç tutarlığı, öngörülebilir, izah edilebilir olmaya ihtiyacımız var mı? Çok fazla var. İnşallah kişisel hayatımız içinde bunlar bizim esaslarımız, ana fikrimiz ve genel ilkelerimiz olsun dilerim. Evet, Hem kendi yaşantımızda gerekli hocam söylediğiniz ilkeler hem de yaşadığımız toplumu değerlendirirken, başkalarının fikirlerini değerlendirirken her duyduğumuza inanmama noktasında da bize ışık tutacaktır muhakkak. Çok teşekkür ediyoruz tekrar programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. İslam hukukunun ana karakterini ve temel hedeflerini yansıtan külli kaideleri konuştuk bu akşam. Gelişmiş ve sistemli bir hukuk sisteminin ifadesi olan bu kaidelerin hukuki meselelere bakışta genel bir perspektif sunduğuna ve bu nedenle hüküm vermede tek başına ele alınamayacağına da dikkat çektik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.